İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Gü Günaydın. Merhabalar herkese. Gün Günaydın Merhaba. İzal Bey. Nedir Neden? haberlerimiz, karikatürlerimiz? E, Valla hafta boyunca yurt dışındaydım. E, pek böyle e, gündemi takip etme şansım olamadı. Ama e, dün şöyle çabucak bir göz atınca karikatür dünyasına sağ olsun insan e, hafta içinde kainatta neler olup bittiği konusunda az çok fikir sahibi oluyor. Mesela e, 20 Temmuz günü İnsan aya adım atışının o 50. yılı kutlanmış bir insanlık evet. için atılan o büyük adımın 50. yıl dönümü. İşte bu konuda pek çok karikatür çizilmiş ee, geçen hafta. Ben bunların arasından e, Rob Rogers'ın bir e, karikatürünü seçtim. Rob Rogers e, geçen yıl Trump'ı fazla eleştirdiği için Pittsburgh Post'tan kovulan bir e, karikatürist gazetecilik ee, dünyanın en tehlikeli mesleği diye hep bilinirdi. Giderek artıyor. Şimdi yalnız çevrecilik bir, birinci, ikinci çevreci gazetecilik en büyük tehlikede. İkincisi de şeyde karikatüristler, gazeteciler e, karikatüristler gibi. tabii ki. Tabii ki. E, evet. Katledilen de çok sayıda karikatürist var biliyorsunuz. Evet. Evet. Ee, karikatüre gelecek olursak e, başlığı Amerikan <gülüyor> eksepsiyonalizmi ben e, bunu yani istisnasızlık diye tercüme ettim çevirdim ama bilemiyorum bir kelime oyunu var mı burada istisnayicilik evet Evet, evet. Ee, karikatürde iki tane kare var soldaki ilk karenin üzerinde 1969 yılı ve e, Armstrong'un ünlü sözlerinin ilk bölümü e, yer almış. insan için küçük bir adım e, yazıyor. E, orada bu karede Apollo'dan yeni inmiş olan Neil Armstrong'u görüyoruz. Ayda e, birkaç adım atıp o ağırlaştırılmış botlarının e, taban izlerini de imzaniyetine ay yüzlerine bırakmış. Ve e, bayrağı da dikmiş. O her nasılsa dalgalanıyor bayrak. Evet. Neil Armstrong da hayranlıkla izliyor herhalde. Göremiyoruz yüzünü. E, çünkü şey var. E, başlık var. Kask evet. A, evet kask var. Aslında bu hepimizin bildiği bir fotoğrafın e, karikatürleştirilmiş bir hali. E, Neil Armstrong da e, biraz şişmanca. Böyle, e, yani tam e, karikatürize edilmiş. E, göbekli görünüyor. İkinci kare hemen yanı başında. Bu defa aynı anlayışta çizilmiş bir kare var. Şu farklaki 2019 yazıyor. E, tabii e, 1969 yerine. Tamam, Ve e, sözün devamı. Evet. İnsanlık için geriye doğru Dev This Range demiş. Evet. E, bu karede Armstrong'un yerinde silahlı bir Amerikan ICE yani e, IC, gün, gümrük, gümrük muhafaza. E, evet. Allah muhafaza. Yani gümrük e, ve göçmen muhafaza elemanı var. Astronot kıyafeti yerine tam teçhizat kuşanmış. miferi yüzünü büyük ölçüde kapatıyor. O da bir astronot gibi. Hatta sağ omuzunda da otomatik bir tüfek taşıyor. Duruşu, botları eldivenleriyle tıpatıp Neil Armstrong'un o ayda dalgalanan bayrağın önündeki duruşunu andırıyor. Ama bu IC görevlisi Armstrong gibi Amerikan bayrağına değil bir kafesin içinde korkuyla bekleşen küçük mülteci çocuklara hatta bebek de var işlerinde onlara bakıyor gururla herhalde. Evet. Evet. Rob Rojeson Counterpoint'ta yayınlanan karikatürü böyle. Counterpoint'tan ee, da atalım onu. Yok o zaten e, Kyle ve Rob Rogers birkaç kişi daha var. Birlikte kur, e, kurdukları bir oluşum aslında hmm. yayın e, yani şey değil bir basın organı değil. değil Komutan karikatürcüleri yani. orada topluyor. Atamıyoruz. Kontur atamıyoruz. Atamıyoruz. Atamıyoruz. pointu atabiliyoruz ama. <gülüyor> evet. Şimdi ay e, karikatürü bulma sınırlı değil bir tane daha var. E, o da çok matrak bir karikatür aslında. E, bu kez bir NASA merkezini görüyoruz karikatürde. Peter Schlenk diye bir karikatürist çizdi bunu. Harika bir çizim. Çünkü NASA'nın kumanda odasında kumanda panosunun başında dört tane kadın var. Ve öyle güzel çizmiş ki portrelerini bu dördün. Dördünü de hemen tanıyabiliyoruz. Hiç zorlanmadım ben. Evet. E, Alexandria Cortez Rashidat Tlaib Ayanna Prisley ve İhan Omar Bunların dördü de Demokratların o Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki kadın üyeleri. Onlara güruh ee, diyorlar. Grup, evet. Güruf mu diyorlar? Evet. <gülüyor> ee, Trump böyle bir e, mesaj atmış galiba. Yani ait oldukları ülkeye dönsürler demiş. Hmm. Ee, şş, bunun şeyler için, gürü için <gülüyor> herhalde. Evet. Tabii tabii. Ee, Raşide Tlaybel söyledi esas ama yani... Evet ama hepsini e, şey etmiş herhalde e, ifade etmiş hepsi için e, söylemiş olabilir muhtemelen e, karikatürde de Ayana Presley e, geriye sayım yapıyor beş dört üç iki bir diye sayıyor e, İhan Omar'ın ise ağzından e, şu sözcükler dökülüyor insanlık için devasa bir sıçrama olacak. Yani, Devasa bir sıçrama olacak diyor çünkü o kumanda odasının e, ekranında görünen o uzay aracı var. E, onun içinde herhalde keren oturtulmuş, kendisi isteyerek oturtulmamış oraya. Amerika Başkanı Donald Trump e, Uzay aracının içinde birazdan uzaya doğru gönderilecek. <gülüyor> evet, ee, çok güzeldi. Kampta roketin penceresine yapışmış, durum fırma, fırlatmayın ifadesiyle bakıyor ama İlhan Omar için söylemişti, ben düzelttim. ya yani hepsi için söylemişti tabii ama İlhan Omar'ın bir konuşması neydi? İlhan için, Evet evet evet. evet, evet. Ee, efendim hazır uzaya uzanmışken hafta içinde ışıklarla uğurladığımız ünlü bir sanatçı vardı. Bu e, aslında Nelson Mandela'nın Beyaz Zulu diye adlandırdı. Evet. E, hatta Nelson Mandela onun konserinde sahneye çıkarak evet. dans etti onlar. E, ben YouTube'da izledim bunu. Asi Bonan kaldı. Bir, Asi Bonan e, bir yani bir biz parça. bunu çaldık takip ettik açık gazetede. E -ha. İşte benim rahatıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu şey şey Craig, daha doğrusu Johnny Craig, Güney Afrikalı apartheid karşıtı beyaz bir aktivist çarpıcı. Maalesef 66 yaşında pankreas kanserine yenildi geçen hafta. Evet yani ne ee, kadar eksik şey varsa hepsi var. Ayrıca da Yahudi. <gülüyor> ha öyle mi onu evet. bilmiyordum. Şimdi evet evet. Çok, evet. çok son derece önemli bir tip yani. <gülüyor> Şimdi e, bu karikatürü de e, Doktor Jack imzasını kullanan müstaharını kullanan Güney Afrikalı bir karikatürçü çizdi. Doktor Jack'ın adını ben öğrenemedim açıkçası. E, fakat güzel bir karikatür. Hakikaten burada da portreler çok başarılı. Karikatürde Nelson Mandela'yı gökyüzünde e, Johnny'yi ağırlarken görüyoruz. E, Mandela Johnny'yi karşılamaktan son derece mutlu. Yeni grubunla tanıştırıyor. E, Kleg. Arka planda yine. Mutluluk içinde koro halinde şarkı söyleyen huriler var diye. Evet, yani melekler, e, huriler evet. Melekler evet. Jonick'in o ünlü şarkısı yine e, o Sia'yı seslendiriyorlar. Onu evet. da çaldınız mı bilmiyorum Yok, ama. Yok, çalamadık hala. O Siyezata çok hoş bir şarkı dinledim. E, evet ışıklar içinde olsun Jonick. Aynen. E, bir de e, Lécanar Anshene'de, şimdi New York Times'daki işine son verildikten sonra e, Fransızların bu e, ünlü mizah dergisi Le Canard Anşene'de çizgilerine rastlamaya başladık. Patrick Chapat. Evet. Ee, geçen hafta yayınladık. Evet. Evet evet evet. öyle Tercüme edip yayınlamıştık. şimdi geçen haftaki karikatüründe bu defa Türkiye'yi konu almış Chapat. Hmm. Ee, karikatürün başlığı Erdoğan Rus füzeleri satın alıyor evet. Başlık at, atmış ee, Burada da karikatürde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı o Rus S-400 füze rampalarının veya kamyonların önünde görüyoruz Elinde de kocaman bir cep telefonu var ee, Çok basit çok kısa bir karikatür ee, şayet Trump mutlu değilse beni Huawei markalı telefonumdan arayabilir diyor. Çin marka, Çin malı telefonunu göstererek. Aslında anlamlı bir karikatür. Bu da çok şey ifade ediyor tabii. Evet, avras biraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hafta içinde Türkiye'de bazı duruşmalar görülmüş. Bu konuda da epey karikatür çizilmiş Türkiye'de. Ee, bunlardan bir tanesi Canan Kaptancıoğlu ile ilgili olandı. Ee, CHP İl Başkanı Kaptancıoğlu 6-7 yıl önce 60 olduğu tweetler nedeniyle işte 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlamış ve ertelenmiş galiba. Dava. Evet. Ee, Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi e, o da hoş bir karikatür çizdi. Ee, savcının bu 17 yıl talebini bu mütalaa değil mübala olmuş diye eleştirdi. Ee, ben Gülay Batur'un karikatürünü aldım. Bayan Yanı dergisinde yayınlanmış bu karikatür. Ee, Canan Kaptancıoğlu karikatürde ile birlikte yargıcın karşısına e, geçmiş. Yargıç Kaptancıoğlu'na şunları söylüyor. Sanığın ifadesi alınmıştır. Bir sonraki duruşma 6-7 sene sonra. Şimdi Kaftancıoğlu'nun yanında duran avukatı ise dörüyor Canan Hanım'a. Yapacak bir şey yok diyor Senin söylediklerini 6-7 yılda anca anlıyorlar galiba Canan Hadi çıkalım diyor. Evet. Evet. Güzel şey. Ben yargıyı bilmiyorum ama siyaset yapanlar istediklerini istedikleri zamanda istedikleri şekilde çok iyi anlayabiliyorlar gibi geliyor bana. E, bu da herhalde onlara ayran Farklı bir meziyet Bilemem evet, Erdem. E, Son karikatür Aslında bir karikatür değil bu haftaki Sanki böyle eski bir Aile albümünden çıkartılmış Zararmaya yüz tutmuş bir aile Fotoğrafı Fotoğrafta e, ben dokuz kişi saydım Tanıdım e, Musa Kart, Osman Kavala'yı görüyorum Güray Öz, Önder Çelik Hakan Kara Efermen, Emre İçler Kemal Güngör var. Ee, bilmiyorum. Atladığım kim maçta işte artık. Ee, şimdi hepsi de böyle kameraya bakarken gülümsüyorlar. Kamera dediğim ee, Kemal Gökhan Gürses'in ee, kalemi fırçasını ya. E, fotoğraftaki gülümseyen portreleri hepsini o çizmiş. E, ve fotoğrafın üstüne de bu eski sararmış fotoğrafın üstüne de bir not düşmüş ben bu notu okuyup kapatacağım. Daha fazla yazmasın. Olur mu? Ben yalnız bir ufak ilave de bulayım. Bunu bir mektup zarfının pulu gibi düzenlemiş. Değil mi? Öyle mi? Yoksa hani eski fotoğraflar vardı. Hani böyle ha, tırtılıklı, kenarı tırtıldı. Doğru doğru. Evet evet. Ben Yani unutmuşum. böyle bizim aile albümümde durur hala. Evet şöyle i̇şte evet. Yaş olur. <gülüyor> Şimdi, hakikaten eski bir fotoğraf çünkü sararmış da e, başlığı okuyorum harika bir tatile hazır mısınız demiş ve şöyle devam etmiş görevinizi yaptınız size söylenenleri harfiyen yerine getirdiniz şimdi harika bir tatili hak ettiniz onlar mı onlar düşünce suçlusu biraz daha bekleyebilirler içeride. Şimdi sizin serpiler çekip mangallar yakıp denizin tadını çıkarma zamanınız geldi. Hepinize iyi tatiller, hakimler, savcılar, adalet, adaletin sarsılmaz parçaları. Çok teşekkür evet. ederiz. <gülüyor> ben de izninizle artık e, tatilime kaldığım yerden devam edeyim. Lütfen. Çok teşekkürler ee, Hepinize iyi tat, iyi e, yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. İyi, görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Alz Rotantil ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun.